Let them get into America, let them What do you Dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün de birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay ee, yayın masasında arkadaşım Barış Demirel ile birlikte radyolarınızın başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Programı 2007 yılında kalan müzikte yayınlanan İstanbul, Atina ve New York'ta kaydedilen 78 devirli taş plak kayıtlarını içeren Aşk, Gurbet, Hapis ve Tekke şarkıları albümünde yer alan bir şarkıyla başladık. Neden Geldim Amerika'ya? 1926'da New York'ta yapılan kayıtta şarkıyı Ahilyas Plus yorumladı. Plus şarkıda aynı zamanda Wood'da çaldı ve kemanıyla Nick Sedefçian da ona eşlik etti. Bugün programda iki müzisyen arkadaşımı konuk ediyorum. Kalan Müzikte yayınlanan ve işte az önce bir şarkı dinlediğimiz Rebetiko seçkisinde derleyen sevgili Stelio Berber ve sevgili Pelin Süer 28 Ocak 2019 pazartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda verecekleri konser öncesi yoğunluğa rağmen sağ olsunlar davetimi kabul edip programa geldiler. Daha önce de Açık Radyo'ya konuk olmuştu Stelio Sevgili Stelio, sevgili Pelin hoş geldiniz Hoş bulduk Merhaba <gülüyor> Epey uzun bir aradan sonra yine Açık Radyo'da birlikteyiz Umarım bundan sonra daha sık Aa, Kesinlikle biz de özlüyoruz özlediğimiz <gülüyor> bir ortam orası şey, Ben sözü size vereceğim ama kısaca bir şu Yunan müziğiyle ve rebetik şarkılarıyla tanışma hikayemden de söz etmek istiyorum Şimdi Açık Radyo'da 15 günde bir Ariana Ferentino ve Niyazi Dalyancı'nın hazırlayıp sundukları işte Anadolu'da Rum müziği ve Yunan şarkısının 100 yılı programını uzun zamandır keyifle takip ediyorum. İşte ben de Babil'den sonra da zaman zaman çok sevdiğim Yunan müziğinin çağdaş örneklerine ve Rebetiko şarkılarına da yer vermeye çalışıyorum. Yani Yunan müziğiyle karşılaşmam çocukluk yıllarına kadar gidiyor. İşte TRT radyolarının alternatifinin olmadığı günlerde Balkan radyoları da dinlenirdi evimizde. Özellikle Yunancanın müzikli dili beni ta o yaşlarda sarıp sarmalamıştı. Ama hani Rebetiko'nun ayırdığına varmam için epey bir zaman beklemem gerekti. 1980'lerin sonunda Costa Ferris'in Rebetiko filmi benim için yani Rebetiko müziği tutkusunda başlangıcı oldu Herkes diyebilirim. Için. İşte o günlerde Muammer Ketencoğlu'nu da tanımıştım. İşte sonra 90'ların ilk yarısında İvi Dermancı ile Kompanya Ketencoğlu grubunu kurdular. İşte zaman zaman Cengiz Onural'da. ...Buzuki'siyle onlara katılıyordu, müdavimleri oldum... ...sonra 1998'de sen gruba dahil oldun... ...işte ve Buzuki'siyle, gitarıyla sevgili Orhan Osman gruba evet. katıldı... ...sevgili Perin de zaman zaman gruptan solist olarak yer aldı... ...ben ilk konserinizi anımsıyorum... ...şu Mitharyen Derneği'nde verdiğiniz bir konserdi... <gülüyor> Yani akustik çalmıştınız. İşte mikrofon ses evet. düzeni yok. Sonra hemen bütün konserlerinizi izledim. İşte sanıyorum 2009'a kadar evet. kumpanya ile birlikte çalıştınız. İşte konserleriniz kadar. çok güzel anlardı benim için. Kadar. Hepimiz için. Ee, yani işte kısaca böyle benim Yunan, Yunan müziği ve Revitico ile olan süren keyifli yolculuğumun ve işte bugün de süren yolculuğumun hikayesi. Ben senin de hani yıllardan beri müzikle, özellikle rebediko müziğiyle süregelen hikayeni biliyorum. Ama dinleyenlerimiz için kısaca söz edebilir misin Stelio? Valla açıkçası ben rebedikoyu seçmedim, o beni seçti. Öyle mi? <gülüyor> Nasıl söyleyebilirim? Yani benim, benim de çocukluğum İmroz'da evet. geçti. Oradaki evet. panayırlarda, şimdi geri dönüp baktığım zaman... Hı -hı. Ee, oradaki o etkileşim O müzikler evet. Beni o kadar e, içine almış ki e, Zamanla büyüdükçe e, işte e, Üniversite çağında Atina'da olduğum yıllarda e, Bir anda kendimi Bu müzik Bu müziğin yapıldığı ortamlarda <gülüyor> Ve e, insanların peşinde buldum Ve e, bir şekilde benim e, Maceramın ee, önemli bir e, noktası e, 90'lı yıllarda Atina'da okuduğum yıllarda e, Domna Samuel ile evet. Tanışmam onunla birlikte e, Ondan e, Hem e, müziklerini Hem Dance. yaptığı e, <gülüyor> Derlemeleri <gülüyor> e, birebir Yakından e, dinleme hı hı. ve e, Öğrenme fırsatını Edinmem ikinci olarak yine hı hı. O çevrelerden ...önemli bir koleksiyonel ve araştırmacı olan... Panayotis Kounadis ile... ...yine e, tanışmam... ...vesilesiyle... E, ...hatta biraz da bunu... ...Bay Kounadis tetikledi... Hı hı. ...yani beni... E, ...şarkı söylerken duyunca dedi... ...bu yaz seni konserlere çıkaracağım... E, ...derken... E, ...kendimi böyle bir ortamda... ...buldum ve... Tabii bunu geliştirerek evet. bugünlere taşıdık. Hatta geçen gün Muammer'le muhabbetini yaptık. Şey hani İstanbul'da ikiniz de hani İstanbul'da yaşıyorsunuz ama Atina'da tanışmışsınız. Evet. O bir Theodorakis ee, o, o, konseri sonrası şey sizi tanıştıran Benlisoy. Benlisoy, Yorgu. Yorgu Benlisoy'u ben tanıştırmış. Aynen. Sonra. An bir an hatırlıyorum. Çünkü ben de ilk defa Aha. Muammer'le orada karşılaşmıştım. evine gitmişiz e, röportaj ben için. Ama tabii namını duymuştum arkadaşlarımdan. Bunu söylemem lazım. Hatta e, yani şöyle tarif etmişlerdi Costa. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da bir arkadaşımız, bir tanıdığımız <gülüyor> bir müzisyen, akordeonist. çok güzel kazandığınız parçaları okuyor. <gülüyor> hani bizim için bir e, değeryaydı o yıllarda özellikle. Hı hı. E, böyle bir bilgi ve çok sonrasında güzel. tanıştık. Tabi da birlikte hemen kaynaştık i̇şte ve yollarımız birlikte, birleşti diyebiliriz. Ee, şimdi de hani muhabbete devam edelim ama bir şarkı daha çalalım mı? Yanınızda şarkılar getirdiniz. Yine bu seçkiden evet, giriş olsun mu? Çok çok çok güzel bir ha, evet, esparça seçtim. Pulos, evet, Pulos 1893 Balıkesir doğumluğu. ...dehşet bir müzisyen. Amerika'ya Neden? Çünkü hı hı. E, çok iyi bir Udi olması... Hı hı. E, ...yanında... E, ...çok iyi bir hanende. Hı hı. E, Keza bunu... E, ...Amerika'ya gittiği zaman... Hı hı. ...okuduğu plaklardan anlıyoruz. 110 hı hı. kadar... ...hatta son hı hı. yaptığımız bir... ...derleme çalışması var birkaç... ...koleksiyoner arkadaşlar. Bunu henüz... ...yayınlayamadık hı hı. ama yayınlamak üzere... ...hazırlıyoruz diyebilirim. Hı hı. E, Taş plak neredeyse... Evet, Achilles Pulos'un külliyatını derledik Haydi. ve toplamda 110 plak e, okuduğunu, e, 110 parça diyelim. Düzeltiyorum, 110 parça. E, bu da yaklaşık e, 55 e, plak kabul ediyor Hiç ve bunun değil. 50 tanesi, yani 100 parçası tamamıyla Türkçe güftele. Bu da e, bu taşplak e, diskografyasında çok ender rastladığımız bir durum. Yani bir e, Anadolu bir Rum'un e, ağırlıkta Türkçe okuması... Harika. ...ve okuduğu parçalar, çok gazeller çok e, özel bir... E, Hatta şarkıda e, bir Ermeni e, kemancı değil mi sanıyorum? Tabii e, Nişan ha. Sedefcan ona eşlik ediyor. Orada işte o hı. çok kültürlü ortamda... E, o dönemin kafe amanlarında diyebileceğimiz hı hı. kayıtlara imza atıyor. Hı hı. Bu parçada zaten onun en bilindik, en azından Türkiye'de parçalarından. Sırada ne var? Yine seçkiden. Sıraya geçiyoruz. Evet, sırada yine e, Roberto Muzi'nin evet, patri seviyorum. olarak kabul edilen Süper. lakabı bu. Hı hı. En azından. E, bu camiada e, Marcos Van Vakaris okay. Siroslu e, Siros adalı e, kız e, diye bir Kasapiko e, bunun ritmi tamam. ve belki de e, yani bu e, Kasapikoların en sevileni, Bilin en ne? tanınmışı hı hı. diyebileceğimiz parça Frango Seriani o zaman Marcos evet. Van Vakaris'ten de diyoruz. Kayıt tarihi var mı? 1935 Atina. Atina tek dinliyoruz Ya fotos miya problema comenzó a espigar <gülüyor> día Και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκωση για σου, Μάρκο, μου τερδίσεις. Peki, Stelio yani bir soru sormak istiyorum ya bu evet. benim kafamı da her zaman meşgul etti bu Rebetiko, Rebetika, Rembetiko re, yani Rembetiko <gülüyor> hangisidir <gülüyor> gerçek şeyi yani bu şimdi açıkçası, müziğin e, adı abi ve nedir yani Rumca da bunların <gülüyor> anlamı tabii ki var şöyle ki hmm. e, var derken e, Rebetiko müziğin, müziğe Aha. verdiğimiz an hı hı. E, at e, Rembetika şarkılara ekseriyetle. E... çoğul anlamı katıyor aslında ha, e, anladım çoğul. şimdi yani şarkılar rebetiko şarkıları tamam, ama rebetiko anla... da genel ismi anladım Hı -hı. Aynen haliyle e, bu MB olayı da aslında hani e, tamamıyla bir telaffuzla alakalı Hı -hı. bir durum. Hani kimse e, Rebetiko'da doğru, Rembetiko'da doğru. Anladım. Biz e, Rumca'da şey. e, MPB e, tekabül ediyor. Haliyle MP olarak yazıldığı için hafif bir M telaffuz edilir. Ama bu telaffuzla alakalı onlara e, çok Hı -hı. da... ...takılmaya gerek yanlış yok. Yanlış değil aslında... Tamam. ...rebetiko da doğru, rembetiko da doğru. Evet. Çünkü içinde mipi harflerini... ...barındırdığı için doğru. bazen... ...telaffuzda o ikisini de istiyorsunuz. Anladım. Ama yanlış yok. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Ne sırada? Sırada... ...tabii ki olmazsa olmaz... ...İzmir'in çakıcı... Zeybe'yi Zeybe Roza'dan dinliyelim. Roza Eskenazi İstanbul doğumlu. Tarih Kayıt 1900, Bu, bu Roza'nın yıllar sonra İstanbul'a <gülüyor> tekrar geri dönüşüyle <gülüyor> birlikte e, buluştuğu sazenderlerle birlikte yaptığı birkaç e, kayıttan biri. Klarnette kim varmış acaba? Klarnette Şükrü, Şükrü Tunar eşlik Oo, etmiş Roza'ya. O zaman e, ikisini de anıyoruz bu parçayla. Ro 1954 İstanbul kaydı, İstanbul kaydı. Çakıcı Roza Eskenazi'den dinliyoruz. Söyleyelim biraz da seçkiden söz edebilir misin bu kalan için hazırladığın? Vallahi, bayağı çünkü güzel bir külliyat. Yani. Evet. Daha önce de muammer iki tane şey yazdırmıştı. Aynen bu yolu muammer açtı evet, açıkçası. Muammer. Bu çok doyurucu oldu. benim için. Gerçekten o yıllarda hele hele yani evet. ne internet var ne düz kaynak var olanlar da zaten çok az evet. insanda vesaire derken bu. Ee, gerçekten e, yaptığı derlemelerle çok e, önemli çalışmalara imza attı. E, biz de o e, yolun e, devamında e, kalan müzikte, e, Hasan prodüktörümüzün de bilgi e, evet, talebiyle de. böyle bir e, bir derleme. O da e, aslında e, herkesin çok bildiği ama hmm. orijinal. E, Taş plak kayıtları olması kayıtlarını, mi 78'de Evet dedi. ya bir şekilde e, ulaşamadığı ya da arada kaynayan parçaları <gülüyor> biz derledik ve <gülüyor> derledikten sonra da şeyin e, albümün adı bu şekilde şekillendi. E, ve bir aslında e, Rebetiko parçaları derlemesi bu Hı -hı. onlarcası var Hı -hı. E, bu da e, biraz da e, Rebetiko'nun küçük hikayesini de içine bir şey. e, yedirdiğimiz böyle e, güzel bir çalışma oldu zannedersem e, biz de severek derledik umarım e, gerçi CD'ler bitti ama herhalde bu e, belli mecralarda vardır ...diye düşünüyorum. Ee, aşk, Gurbet, Hapis ve Tekke şarkıları... ...Kalan Müzik, Rembetika. Peki şimdi bir şarkı daha dinleyelim mi? Olur. Ee, yine çok sevilen... ...Türkiye'de yedi kule olarak bilinen... ...ama orijinali Fonitun Ergile... ...yani hı hı. Ergile'nin sesi olarak... Hı hı. ...meşhur İzmirli besteci... ...Papazoğlu'nun... E, ...bir parçası... E, vokalde Stelakis Adaşım Perpiniadis o da e, İstanbul'da Galata semtinde e, yaşadı. E, sonra Hangi bir göçtü. Eee çok... yanılmıyorsam 25 tabii tabi. Hmm. aynen. E, çok e, sevilen bir parça. E, hatta orijinalinde e, bu nargile sesleri de duyuluyor gerçekten. <gülüyor> Ee, tari... Esmirli bir parça evet Kayıt yeri yani, tarih nedir abi? Tarih şey mi... 1935'te Atina'da Olsa gerek Nargile'nin sesi Peki dinliyoruz Ya şu file mustelaki Ya te harasuma geli Ne bu kratas Argileş Argileş Αμ τι ήθελες να κρατώ, κανένα υπερουκειάνιο. Μα αιωνίως, μωραδρεφέ μου, Στελάκη, όποτε έρθω να σε βρω όλο με τον αργυλέ στα χέρια σε βρίσκω. Άχ, φίλε μου, Βάγκο, έχεις δίκιο. Αλλά αν ήξερες και εσύ τέρτια και τα βάσανα πόχο, δεν θα μαδικούσες ποτέ. Και δεν τα λες να τα μάθω κι εγώ. Άκου τα, μου, βάγκο, να Χρόνια δικασμένος μέσα στο γετικούλε. Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στο γετικούλε. Από το πολύ συκλέτη το ριχάστο ναργιδέ. Από το πολύ συκλέτη το ριχάστο ναργιδέ. Πίσα ρούφα τράβατόνε, πατατόνε και αναφτόνε. Φιλατιλιες για τους βλαβούς, τύνους τους δε σμοφιλάμου. Yamas, çalap edeksin hazme, nosap o sena ne kale, çalap edeksin hazme, nosap o sena ne kale. Ya parigi goriyayım ajes mu patusa ya parigi goriyayım ajes mu patusa Φίτα, ρούπα, τραβατώνε, πατατώνε κι αναστώνε Φίλα, για τους φλάχους, κοινούς τους δεσμοφυλάκους Τώρα που έχω <Τοραπούχο>, ξεμπουχάρει μέσα απ' το γενδίκου, λέει Τώρα που έχω ξεμπουχάρει μέσα το γεδίκουλε. Κμόσε των λλέ μα θα πουμαρου με καλέ εμόσε τοναγλέ μας να πουμαρου με γαλ πη σαρούπα τραβατώνε παάτα κόνε τά να τώνε πλασίλες αυταλάλν προυτε ιο μόλης μαν γ <gülüyor> e, Kafe Aman İstanbul 2009'du değil mi? Evet, 2009'da evet. kurduk. Hmm. İlk bu Kafe Aman kültürü biraz söz edebilir misin? Ne oldu abi yani, yani Osmanlı'da yaşanan uzunca yıllar? Yani o dönemlerde evet hmm. e, aslında e, erken dönem Rembetikol'un yapıldığı mekanlar diyebiliriz. Bu İstanbul e, şehir müziğinin e, ve envai türlü müziklerin ve müzisyenlerin bir araya gelip hmm. müzik yaptığı mekanlar olarak geçiyor. Bir şekilde her şey evriliyor. O mekanlar da evrildi. Sonrasında meyhaneler vesaire gibi mekanlara geçiş sağlandı. Açıkçası çok ara bir dönem. Yani 1870'ler, 80'ler, 90'lar 1900'e kadar sürüyor bu kafiyamanların dönemi. Ee, çok uzun boylu araştırmalar da yok o döneme ait Olanlar da kısıtlı Oradan aldığımız bilgi e, ışığında e, Bu mekanların bir şekilde o 1900'ler sonrası miadını dolduruyor hı hı. Ve e, yerini farklı e, mekanlara veriyor Ama bu e, özellikle Taşla'dan e, şehirlere gelen insanların ...bir buluşma noktası. Anadolu'yu zamanda... özgü şey değil mi bu Kafe Aman abi? Yani ee, Yunanistan anı arasında... Var, var. Neden var? Çünkü e, <gülüyor> ya şöyle aslında biz e, bazen e, çok dar bakıyoruz bazı <gülüyor> e, durumlara. Halbuki e, genel coğrafyada yaygınlık gösteriyor. Yani bu müzik <gülüyor> İzmir anavatanı kabul ediliyor bu <gülüyor> müziğin ama... E, biliyoruz ki e, seyahat edenlerle birlikte, e, özellikle, tabii her yeri Amerika'ya kadar gidiyor. Hı -hı. Siros'ta var, Selanik'te var, Siros Adası'ndan bahsediyorum. Hı -hı. E, farklı yerlerde, Atina'da e, e, birbirini müteakiben, yani e, bu mekanlar diyorlar. aynen var oldu. Zaten esprisi de bu çok yani olur. bir şekilde bu değişerek, gelişelerek yine e, taşımak e, <gülüyor> bu kültürün evet, izlerini biz kültür diyoruz tabi ama aslında hani hı. bu <gülüyor> yaşayan bir e, gerçekti yani bir hı hı. insanların buluşup müzik yaptığı tabii. bir tabii, tabii, e, tabii. hani bugün de aslında asret olduğumuz bir durum yani hı hı. bugün e, gerçekten hı hı. hani meyhanelerde bile müzik, canlı hı müzik ya ben çok İsterdim bir meyhanede hı hı. yapılan bir müzik eşliğinde oturup e, keyif almak hani hı hı. özlediğimiz bir şey. Hı hı. Sevgili Pelin yani biraz erkek muhabbeti oldu ama hani gripsin de o yüzden <gülüyor> seni evet, çok, çok yormamak için çünkü. aslında başka bir niyetimiz yok ama kısaca senden de söz edebilir miyiz? Sen de konservatuar kökenli. Olur Sen aslında işte sonra... benim de rabatik o hikayem yine muammerle ilgili. Evet. Ablamın arkadaşı olduğu için ben 14-15 yaşlarında bu muammereniklerlelediği e, kasetlerle aşık oldum Roberto'ya. Sonrası deliyor. Evet evet biliyorum Dolayısıyla Mamhar <gülüyor> hani o kapı gerçekten bu <gülüyor> hem araştırmalarıyla hem kendi kimliğiyle hem yaptığı işlerle çok açmıştı birçok insan için. Çünkü nereden ulaşalım o zaman hani bu müziğe çok aşık oldum. Zaten müzikle ilgili bir hani geçmişim vardı. İşte İzmir Devlet Konservatuarı, sonra İstanbul evet. Teknik Üniversitesi. Ee, ama dinledikten sonra dedim ki ben bunu söyleyeceğim. Yani Hı -hı. hiç Rumcayla Yunan kültürüyle hiç bela olmadığı halde bu arada. İşte sonra Muammer'in kampanyasına ben de katılanlardan oldum Hı -hı. büyük bir şansla. Orada işte ile tanıştık. Hı -hı. Akabinde e e Kafe Aman İstanbul'u kurduk Eğitimi aldın değil mi Yunanistan'da dans, Yunan dansları Yunanca bilmedik. ve Yunan dansları eğitimi aldım Ki Bir süre Kafe Aman İstanbul'un koreografisini peki sen mi yapıyorsun Çünkü sırf müzisyenler yok dans grubu da var Dans grubu da var Şimdi Farklı dansçılarla da. çalıştık ama uzun bir süredir Ko Kosadasından Petros Mastoros'un eşliğinde Hı -hı. Bir dans grubuyla çalışıyoruz Onlardan önce Stelio ile ben de işte Hasap Pekolar olsun. Hasap Serrikolar kendimiz de sahnede bir şekilde bunu tamamlıyorduk. Çünkü Rebietiko aslında bu müziği dans çok tamamlıyor. Evet. İşte tıpkı tango'daki gibi evet. Selüdr konuşuyoruz. Yani danssız böyle eksik de demeyeyim ama Anladım. çok önemli bir parçası. Hı hı. Dolayısıyla e, Şöyle Karkıda yapalım. Şöyle. Bir, ben Stelio'dan bir şarkı dinletmek istiyorum. Bundan sonrakileri de ben Hı -hı. seçtim. Sonra yine Kafe Aman'ı birazcık da Stelio'dan dinlemek evet. isterim. Tamam. Peki. Bu Kapetanaki. 28 evet. Şubat 2011 tarihli bir konser kaydından Stelio. Maşallah. Ee, kısaca şarkıdan bahseder misin? Ne anlatıyor ee, Kapetanaki? Kapetanaki. Ee, Sonra senden dinleyelim. Evet. Ee, bir... Ee... Ee, ...çok sevilen bir parça... ...onu söyleyelim <gülüyor> ilk etapta... Ee, ...ve... E, ...aslında... Do, ...güfteden... E, ...genellikle zorlanıyoruz... ...bu tip parçaları çevirmekte... ...çünkü <gülüyor> e, şöyle bir şey oluyor... ...Rembetiko'da... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ...halk müziğinden... Veya ...halk kültüründen güfteler eklendiği zaman evet. çok bir tema olmuyor. Genellikle temalar evet. daha çok bestelerde oluyor. Bu evet. anonime yakın bir parça. Kapetana ki bir kaptan demek. Evet. Kaptanın maceralarından bahseden Kimin, bir parça diyebiliriz. Bu eee zannedersem mufluz ise itaf ediliyor evet. yani midillili bir ...bestekera evet... ...o zaman Stelio Berber'den dinliyoruz... ...Kafe Aman İstanbul... ...hangi konserdi bu Stelio bir de hatırlıyor musunuz? Vallahi 28 Şubat 2011... ...bilemedim kaydı sen önemli değil sen tamam söyledin. dinliyoruz... <gülüyor> στο μπουστάκι, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Με το καπέτανακι, που είχε του κλαστό μπουστάκι, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. μάχες οι τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις για Τι πότισες χαρανάκι, μάχες οι τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις μια. Peki söyle biraz da kafamın senden dinleyebilir miyim? Grup. Grubun ama. evet. E Valla o, o da bir ihtiyaçtan doğdu. O da tamamıyla yani Hı -hı. bu müziği daha geniş kitlelerle Aşk bir sevdiğimiz, algıladığımız şekilde paylaşma ihtiyacı <gülüyor> ilk etapta kendimiz gerçekten Hı -hı. bu müziğe aşık olduğumuz, sevdiğimiz için Hı -hı. böyle bir grup oluşturup bir Hı -hı. platform diyelim bunun üzerinden e, buluşturma. Bir atölye gibi çalışması düşündüm. gibi de aslında değil mi? Ya? atölye şöyle grubu... dönem dönem işte bize katılan Hı -hı. müzisyenler oluyor bu yurt dışından oluyor, yurt içinden oluyor Hı -hı. yani bu tip e, şey, bu tip çalışmalara açık bir grubuz. Ee, belki... Nerelerde konserler yaptınız? Çok sayıda konser oldu ee, görmen ben İstanbul'da Yunanistan'da, ona, başka e, ülkelerde Evet yani böyle hatırladıklarımdan işte 2012'de Womex Dünya Müzik Fuarı'na Türkiye'yi temsil ettik. Aynı zamanda orada çok başarılı bir show case'imiz oldu. Onun akabinde minik bir Avrupa turnesi gerçekleştirdik. Yunanistan'da yaptınız. Ee, Yunanistan'da son olarak daha önce de gitmiştik ama e, direkt oraya gelecek olursak e, geçen Kasım ayında Hı, iki, tane iki tane Megaron Musikis konser salonunda iki tane konserimiz oldu. Bunların da teması İstanbul kökenli parçalardı. Daha tamam. doğrusu bizim kendi İstanbul'umuzu oraya taşımış olduk. Aykın. Bunun içinde de Türkçe, Rumca parçalar <gülüyor> ağırlıkta. Aynı zamanda farklı ekolleri de yani şey ya. İstanbul şehir müziği dediğimiz ekol <gülüyor> bir o kadar Osmanlı Saray müziğinden örnekler de böyle geniş bir yelpaze sunmaya çalıştık. Bunu da Orokos, Petros Mastoros'un öncülüğündeki dans grubuyla yaklaşık 20 kişi sahne aldık. Çok beğenildi, çok e, kabul gördü ve e, iki tane üst üste solda out'umuz oldu. Bu da bizim Ayke. gerçekten... Ayke. Ee, ...çok sevindirdi. Tamam. Ee, ne yapalım senden bir şarkı daha deyince... ...Pelin izin verirsen ama finali ne yapıyoruz Pelin. Yani artık çok tamam kabul şey. edelim. Tamam. Torpilliyim şey ben bugün. Biraz da bu şarkıdan sözler misin <gülüyor> ya? Evet. Ee, Sana Pokliros Girizo... ...meşhur Vasili Çiçenis'indir Zeybe'yi. Çiçenis... ...yani gerçekten... ...Marcos'tan sonra belki... Yani bu isme akan sular durur i̇şte derler gerçekten evet. e, yani e, bestenin e, büyük harflerle yazılmışı evet. diyebiliriz. Onun bir sevilen bir zeybeyi. Sana tamam. pokleros ee, girizo. Stelio Berber ve Kafeman İstanbul birlikte yorumluyorlar. The meter is last Виз малезу ты нагоняй Petros <Gülüyor> Mastos. Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 babilden sonra da bugün iki müzisyen konumu var. Sevgili Stelio Berber ve sevgili Pelin Süer. E, Repetiko müziği üzerine, kafe Aman e, İstanbul grubu üzerine e, muhabbet ediyoruz. E, gruptaki <gülüyor> müzisyenlerden söz edebilir miyiz? Kalabalık bir, bir müzisyen grubun var, hani bir dans grubu var. E, evet, yani çekirdek ekibimiz. E, biz ilk ilk dönemde ince saz, e, yani keman, aha. kanun, ut, ut. E, hareketiyle e, konserlerimizi verdik. E, Sonrasında bu müziğin ikinci ayağı olan hmm. pire ekolüne hmm. daha yakın olan ve içinde işte tampere dediğimiz hmm. işte bozuk, gitar e, akordeon ağırlıklı hmm. arkadaşlarımıza çalışıyoruz. Aydın Çıracıoğlu Aydın, akordeonda hmm. e, bize eşit ediyor. Hmm. Evet bu müziğin o da, birlikte müdavimlerinden, sevenlerinden hmm. ve aslında onu da ben davet ettim ama çalıştığı için hani ben planım şeydi evet. canlı bir iki şarkı da burada belki da yaparız mı? ama yaparız her zaman Aynen, çok isterim bir o kadar Buzuki Ut ve Cümbüş'te Yorgoz Marinakis da Yunanistan'dan mı geliyorlar? Yor Yorgo son 15 senedir İstanbul'da yaşıyor <Gülüyor> Yıldız Teknik mezunu aynı zamanda son yıllarda enstrüman yapımına da yöneldi ve çok başarılı buluyorum çalışmalarını evet. ve tebrik ediyorum bu vesileyle. Çünkü bu alanda gerçekten e, hem ihtiyaç var hem de donanımlı insanların e, bu e, işlere yönelmesi lazım. Hı -hı. E, onun dışında Bora Çeliker gitarda bize eşlik ediyor. Çok güzel. da kıymetli bir arkadaşımız caz camiasından. Ama o da bizle birlikte ee, Şakir haydi. Ozan Uygan Vurmalılar'da olmazsa olmazımız. Hı -hı. Onu da buradan selamlıyoruz sevgiyle. Selamlar. Ee, Apostolos İderis Basta ee, O da burada e, bir e, Hı -hı. arkadaşımız Alevle evli böyle burada yaşayan e, inandılardan. Bas gitar değil mi? Kontrbas değil mi? Evet, kontrbas. Kontrbaslı, kontrbas, kontrabas. Apostolos. Ee, Akordiyon da bizim Aydın olacak mı? Aydın, tabii Aydın, Aydın. var. Ee, ve tabii bir arkadaşımızdan daha bahsetmek istiyorum. Hmm. O da Manolis Kotoros. O bizim hmm. kemanimiz... O Atina'da yaşıyor. Hı hı, o Devamlı konser, burada değil. O, evet, o çalışmalarımıza oradan katılıyor. veya biz gittiğimiz zaman o maestromuz aynı zamanda. Hı hı, çok düzenlemeleri son hı hı. olarak onunla birlikte yapıyoruz. O zaman ee, şimdi bir şey dinleyelim mi? kafeyaman e, müzisyenlerinden vokalsiz bir... Olur, olur. Bu, ev, bu da e, olmazsa bir olmaz bir parça. Hasapiko, Politico, İstanbul Kasapikosu. Yani İstanbul'u dört dörtlük dört dört anlatan çok güzel bir Asapiko. Peki, kafe ama müzisyenlerinden dinliyoruz. <gülüyor> Ee, Süreval'a o kadar hızlı geçiyor ki. Işte Tekrarlayalım yine uygun bir zamanda. Yani. Bu e, Cerere'deki konserinizden biraz söz edebilir misin? Pelin? Evet. 28 Ocak pazartesi günü e, Cemal Recep'e konser salonunda saat 8'de. Kafaman e, İstanbul olarak tamam. İstanbul'a dair İstanbul için yazılmış, İstanbul'da yazılmış, İstanbul'u tamam. bestekarlardan İstanbul temalı ya da işte burada söylenmiş gel, gelmiş geçmiş uzun bir süreci barındıran işte Zaharya'dan tutun da Mesut tamam. Bospor gibi daha yani, modern parçalara evet, kadar kaldı, arası. kaldı arasın evet e, bir yelpazede böyle İstanbul'u güzel koklatmak güzel. Ist hayken, istiyoruz hayken. bu konserde yani konuşacak bir sürü şey var ama ya İstanbul Programı. aslında bir Hı -hı. bütün dünyaya ait olan bir evet. kültürel kıymet değer Doğru. ve bunu <gülüyor> yani sadece İstanbul'da yaşama yaşayanlar değil, bir o kadar e, evet, İstanbul'u İstanbul olarak hissedenlerin. Öyle. ...yazdığı parçalar da var, onlardan da örnekler sunacağız... ...Zuhiyaris, Rebutika gibi... Dinleyenlerimiz ...bestekarlarından... ...sürpriz ediyoruz evet. o zaman evet. Konsere. Evet. Vallahi süre bitti, <gülüyor> yani çok bitti. teşekkür ediyorum gerçekten... Bitti. Yani bitti. Yani bitti. ...sen teşekkür hasta edemedim. haline geldin... ...çok Sizin... katılamadım özür dilerim evet. ama... ...konser öncesi evet. yoğunlukta şey söylüyorum... ...çok teşekkür Tekrar ...tekrarını yapalım ama... Yapalım. yapalım. ...ben programı Pelin Süer'den ...dinleyeceğimiz bir Gülbahar şarkısıyla... ...kapatmak istiyorum... Haftaya pazartesi 13'te radyolarınızın başında yeniden bir arada olabilmek dileğiyle hepinize güzel müziklerle dolu dolu geçecek, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Esen kalın.